sudan gelene hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. E, bu hafta bugün sudan gelende su gibi akıp koşan 3 kadını e, konuk ediyorum. Randimental İstanbul ekibi Açık Radyo'da ilk kez konuğumuz olacak. Bugün bir koşucunun içmesi gereken su miktarından tutun da Belgrad Ormanı'nın su bentlerinde koşmaya kadar pek çok konuyu ele almaya çalışacağız. Evet, öncelikle bir e, şeyle başlayalım mı? Tabii Pınar'la başlayacağız da şimdi herkes... Bu işlere nasıl girdi, koşmaya nasıl başladı, oradan başladım. Yani random Mental İstanbul macerası nasıl başladı, neden başladı, bunlar istersen sen önce kendini çok azıcık bir tanıtıp sonra konuşmaya başlarsın. Tabii merhaba. Ee, aslında ben hani sokak koşucusuna bir şekilde bir yarış sebebiyle başlamıştım. Sonrasında böyle uzun seneler düzensiz bir şekilde koştum ama hani doğru insanlarla bir araya geldikten sonra da küçük bir grup olduk ve bir gün e, randımentli kurmaya karar verdik yani o böyle çok e, hızlı ve doğal oldu aslında çok Kendi planlı yani. evet çok planlı bir şey olmadı hani logo işte t ve sosyal medya hesaplarımız olduğu anda zaten randımentli kurulmuştu kısa süre içinde de ekip çok kalabalıklaştı zaten 15 kişi kadar e, bir grupla kurmuştuk e, 2015 e, ekim ayında büyük bir koşuda ilk kez tişörtlerimizi Giyip biz Randman diye koşmaya başladıktan sonra da e, düzenli olarak koşular düzenlemeye başladık yani haftanın iki günü Perşembe pazar ormanda ve şehirde olmak üzere hı hı. sonra da insanlar bir şekilde e, çok fazla iyi gösterdi ve e, koşucu sayımız gün geçtikçe arttı Tabii ki hani azaldığı işte koktuğu falan da oldu ama yani şu an e, dördüncü yılımıza girdik artık evet. ve Randman hani çok istikrarlı koşan Koşu dışında da bir sürü etkinlik yapan hatta işte Not Running e, mottosuyla hareket eden bir koşu grubu. Evet bu arada sen ismini söylemedin Pınar Mumcu'yu Pınar evet. evet. E, ben de siz hani tek tek isimlerinizi söyleyip hoş geldiniz demedim kusura bakmayın ama çok güzel e, program başlamadan önce de biz sohbetimizi ediyorduk. Yani burada ikinci aşaması gibi olacak Sohbet'in. Evet, evet. Peki şimdi Pınar kurucularından ama kurucu olmayıp da uzun süredir koşucularından olan iki arkadaşımız daha var. Birisi Nilgün Er Yılmaz yeri de Melis Özgen. <gülüyor> İstersen Nilgüncüm seninle başlayalım. Sen nasıl koşmaya karar verdin <gülüyor> bu ekipten? Öncelikle Nilgün Er Yılmaz ben. E, Randımental koşucularındanım. Üç yıl önce başladım ben Randımental'la koşmaya. Benim koşuyla... Aramda hiçbir bağ yokken koşu hayatı, hayatıma girdi ve koşuyla birlikte randevmental girdi. Bir arkadaşım benim çok eski bir sevdiğim arkadaşım bu arada buradan Atiye'de selam yolladım. O da canlarım <gülüyor> harika. Benim çok eski ve yakın bir arkadaşımın işte gel Nilgün bizimle koş demesiyle bir gün kendimi Caddebos'tan sahilde Rundamental'la koşarken buldum. O hmm. gün bugündür koşulara devam ediyoruz. Hatta bu şahane mottosu not only running kısmını da çok Saygıca hakkını vererek evet, evet yapıyoruz. Koşuya yani başlamak fikri nereden geldi? Birçok sporu denedim. İşte pilatesinden tutun işte ağırlıktı fitnesstı şuydu buydu fakat bir türlü kendime fit olamadım bu sporlarla fakat koştuğum ilk gün dedim ki buymuş İşte bu spormu hmm. buldum diyorsun evet, ya. Evet. evet çok güzel peki Melis şimdi sen biraz anlatsana Evet merhaba ben Melis ee, ben de birçok kişi gibi aslında arkadaş vasıtasıyla başladım ee, ev arkadaşım çok sevgili dostum ee, sevgili Deniz şu an bizi dinliyor, biliyorum. <gülüyor> Çok güzel. Ee, onu e, sürekli gidiyordu koşulara. Yani ben iki senedir e, randamantla koşuyorum. Deniz de sanırım üç yıldır koşuyor. E, i̇şte hep eve geliyor, acele acele bir yerlere gidiyor, koşuyor. Hafta sonları işte karda, kışta. Diyorum nereye gidiyorsun bu kadar yani? Bu kadar bunu <gülüyor> e, Nedir bu tutku haline getirmenin anlamı ne? Bir anlam veremiyordum. Sonra ben de <gülüyor> gidince ve insanlar tanışınca, işte o koşunun tadını alınca ben de devam etmeye karar verdim. Harika. İlk başta biraz düzensiz geliyordum. Hı hı. Ama sonra işte beni yavaş yavaş içine çekmeye başladı. Buradaki harika, harika ortam. İki düzenli olarak randamantik koşuların etkinliklerine geliyorum. Yani sonuçta burada hiç kimse profesyonel sporcu veya atlet değil değil mi? Onu anlıyoruz. Değil evet yani %99 e, profesyonel sporcu değilim. aramızda Hı -hı. atlet olan arkadaşlarımız da var aslında. Ama Hı -hı. onlarda hani e, Semih var koşucumuz. O da yani kısa mesafe koşucusu aslında ama e, randamantalda koştuğu zaman çok farklı bir kimliğe bürünüyor aslında. Daha farklı bir ruhu var. Daha grup hareket etmek gibi. Hı -hı. Genel olarak da herkes amatör koşucu. Evet. Ya ben bir de sizin de konuşmak isterim. Tabii konuşulacak da çok şey var ama yani sonuçta hepimiz farklı. Hepiniz daha Hı -hı. doğrusu farklı meslek gruplarındansınız. Ve hani bir şekilde burada bir araya gelmişsiniz. Şeyi merak ediyorum nerelerde koşuyorsunuz genelde? Günlük koşularınız nerelerde oluyor? Böyle ...her zaman gittiğiniz yerler var mı? E, i̇lk başta aslında çok böyle... E, ...rastgele bir rota e, ya da program yapıyorduk ama... ...son dönemde işlerimiz çok arttığı için... ...Rundamental ile ilgili işlerimiz... E, ...yetişemez olduk ve... E, ...Umut Han'la birlikte... E, ...o da diğer kurucu arkadaşım... E, ...oturup e, bir aylık program yapıyoruz... O bizi çok rahatlatıyor. Bir aylık programda da Anadolu ve Avrupa yakasını çok böyle eşit dağıtarak kullanmaya çalışıyoruz. ki Çünkü aslında Avrupa yakası merkezli bir koşu grubu gibi görünsek de Anadolu yakasında da çok sevdiğimiz rotalar var. Oraları da mutlaka koymaya çalışıyoruz. E, i̇ki ay içinde mutlaka üç tane Anadolu koşusu yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir oranımız var. E, partnerlik yaptığımız... E, ...mekanlar, markalar var... ...onların mekanlarını kullanmaya çalışıyoruz... ...çünkü yani bu koşu işinde en önemli... ...en kilit nokta bize gelen soru... E, ...eşya bırakacak yer var mı? ...oluyor. Hmm. E, çünkü biz hep A noktasından başlayıp... ...A noktasında bitiriyoruz koşuları. Onun sebebi de... Koşu, yani ...eşyaları bırakıyorsun, koşuyorsun ve aynı yere dönüyorsun. O yüzden çok böyle... ...belirlediğimiz bir e, mekan... ...rota var aslında. Yani aylık program içinde eşit dağıttığımız... Karaköy, e, Caddebostan, Kadıköy, e, Beşiktaş, Nişantaşı. Şehrin içinde yani. Şehirin içinde, içinde koşu da var. Yani evet. çünkü aslında bu bizim e, tam olarak tanıtmaya çalıştığımız kültürle alakalı bir şey. Sokak koşucusu olmak, yani özgür olmak. Aslında insanlara evinden spor ayakkabısıyla ile çıkıp koşup tekrar dönebileceğini göstermek, sokakta gürü halinde eğlenerek müzik dinleyerek koşan bir grup insanı. ...görüp özendirmek. Evet. Yani hangi meslekte olduğu hiç önemli değil. Evet yani şimdi bir de... ...bizim ülkemizde hani şeyde de konuşuyorduk ya... ...buraya gelmeden önce. Hakikaten insanlar eğlenceden hani... ...birlikte oturup yemek içmek sadece bunu anlıyor. Hep böyle tüketim üzerinden giden... ...bir eğlence veya bir araya gelme... ...anlayışı var diye düşünüyorum. Bilmiyorum... ...siz ne düşünüyorsunuz. Hı hı. Ama burada... ...tam tersi var yani... ...bir şeyler üretiyorsunuz kolektif olarak... ...bedeninizi güzelleştiriyorsunuz... ...kendinize katıyorsunuz... ...olağanüstü güzel bir oluşum gerçekten de... ...istediğinizi de yiyip içebiliyoruz... Evet. <gülüyor> ...en güzel harcarsan yiyebilirsin yani... ...bir de ben bu not only kısmının... ...altını çok iyi dolduruyoruz... ...ve bundan işte keyif alarak yapıyoruz... ...dediğim şey tam olarak da bu... ...bir araya geliyoruz... ...mutlaka koşuyoruz ve... ...bu koşuyu bir şeylerle birleştirmek... ...bir kültür sanat etkinliği olabilir partilemek olabilir evet. bir sergi gezmek olabilir bunlarla birleştirince zaten hani insan hayatında bazı şeylere iki kere üç kere plan yapma zahmetinden de kurtuluyor koşuya gidiyorum arkasından da işte Naton Running bir şey yapıyorum evet, yani koşmuyor tabii ki veya başka Hı -hı. bir etkinlikle değil mi mesela Hı -hı. bir örnek versiniz. Evet, en son tasarım bieneninde İKSV ile bir işbirliği yaptık. Hmm. Ee, i̇ki sergi noktasından e, Salt Galata ve Pera Müzesi'nden e, bize böyle rehberli tur e, organize ettiler ve biz de bunu duyurarak, e, ilgisini çeken insanları bir araya getirerek hem sergi gezdik, öncesinde de koştuk. Hmm. Mutlaka o bölgede bir rotamız oluyor. Rotayı çıkartıyoruz. Çok da keyifli oluyor. Pera Müzesi'nden mesela koştuğumuzda böyle İstiklal Caddesi'nin paralelinden, normalde kimsenin belki de çok severek koşmayacağı bir rotadan evet. koştuk. Evet. Ee, İstanbul Modern'in eski lokasyonundayken çok e, düzenli koştuğumuz bir rotaydı orası. Çünkü yine e, sahilden, deniz kenarından bir şekilde koşabildiğimiz bir rota. Aynı zamanda da Perşembe günü bizim koşu günümüz. E, müzenin ücretsiz gezilebildiği bir gün. Yeni çok bir sergi güzel. geldiyse bunu duyurup e, önce sergi geziyoruz sonra da koşuyoruz gibi bir e, şeyimiz oluyordu. Evet, sadece olmuş. koşmuyorsunuz. Şimdi Hı -hı. deniz evet. kenarından deyince tabii programımızın Hı -hı. konusu da su olduğu için Hı -hı. biraz Hı -hı. böyle suyun kenarında koşuyor musunuz? Evet, biraz özellikle ondan... Kadıköy Cadde Bostan rotaları genelde çok sevilen rotalardır. Evet. İşte bebekten Bebek, başlayıp Ardavutköy'e evet. uzanan rotada yani suyun her zaman bir e, dinginleştirici, işte sakinleştirici etkisi var. Hı -hı. Bence yani, biraz da şöyle bir şey var hepimiz şehirde apartmanların arasında yaşıyoruz yani biz mesela işte Nilgün Melis ben hatta senden sen. komşu <gülüyor> olarak <gülüyor> e, işte Kurtuluş Nişantaşı bölgesinde yaşayan insanlar hani güzel Kurtuluş, bir Kurtuluş komşu ağızı evet. aslında evet. <gülüyor> aslında yani, da evet. analım bu arada kesinlikle. Evet. Ee, o bölgede yaşayan insanlar olarak yani güzel bir bölgede yaşıyoruz ama denizi göremiyoruz. yani Bizim için de bir fırsat oluyor. Düzenli olarak Kadıköy'de, Caddebostan'da, Bebek'te e, koşmak aslında aslında bu, bu denizi sürekli görüyor olduğumuz anlamına geliyor. Yani vapura biniyoruz Kadıköy'e geçmek için. Özellikle e, metrobüs ya da başka bir şey kullanmayıp ben mesela hmm. çok dikkat ediyorum vapura binmeyi. Hmm. Yani o denizi görmek, su kenarında koşmak. Hı hı. muhtemelen hani koşu zaten güzel bir şey üstüne evet. artı puan katıyor. Evet. Bir de o gün ne yaşarsanız yaşayın yani çok böyle stresli bir gün geçirmiş de olsanız hem koşuyla stres atıyorsunuz hem de o suyun kenarında işte bambaşka bir şey yaşıyorsunuz. Yani, o da çok rahatlı bir etkiye sahip. Yani o günkü yaşadığınız hı. hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Artık. Ya gerçekten hı. de öyle. Çok ben de şimdi faktör. ben de hikingci olduğum için benim dizlerimden dolayı hani eskiden koşuyordum şimdi çok koşamıyorum. Ee, ...doğanın içindeyken böyle insan bütün dertlerini unutuyor... ...ve hani depresyon diye bir şey yok aslında... Yani ...şehrin e, bize dayattığı böyle karanlık düşünceler... ...bence biraz bizi depresyona itiyor bazen... ...ama doğaya gittiğimde hiçbir şey düşünmüyorum... ...sadece etrafımdaki çiçeği, böceği... ...ne bileyim işte duyduğum bir kokuyu falan düşünüyorum... ...size de öyle oluyordur herhalde... Kesinlikle özellikle orman koşullarımız terapi gibi... Evet. Ee, ...bir dönem e, ülkede çok fazla... E, Karışık olaylar yaşadığımız bir sene önce özellikle bir dönemde böyle işte bombaların patladığı falan kötü bir zamanda biz mesela şey demiştik orman koşumuzu iptal etsek mi diye düşünmüştük ve iptal etmedik. O gün gördük ki çok fazla da arkadaşımız katıldı. Bunun aslında bizim için ciddi bir terapi olduğunu Hı, ve ihtiyaç. yani hala işte şehirde yakında bir orman olduğu koşarak her şeye bir şekilde böyle bir... ...set çekilebildiğini hissetmiştik. Yani özellikle o tarz durumlarda... Hmm. ...asla koşuyu bırakmıyoruz. Evet. Ee, doğada da... ...her mevsimdeki değişikliği... ...izleyip... ...mesela bu pazar ilk kez... E, ...ormandaki orman çiçeklerinin... ...yabani çiçeklerin açtığını gördük ve... E, ...şehirde yaşarken... ...belki bunları hiç dikkat hmm. etmiyorsun. Yani bahar mı gelmiş... ...işte kar mı yağmış... ...daha bir hafta önce kar yağdığında biz yine ormanda patika koşusu yapıyorduk. Orman derken adını alalım Belgrad, ormanı, Belgrad Ormanları. Evet. Belgrad Ormanları. Hatta hani, bentlerin üzerinden de evet. koşuyorsunuz. Biz özellikle Ayvat Bend'ine gidiyoruz. Hmm. Daha az insan olduğu için özellikle kışın. Ee, Neşet Suyu tarafı biraz hani bizim için kalabalık. Hem evet. piknikçi hem de çok yürüyüşçü olduğu için... hani ...biz biraz daha antrenman gözüyle de baktığımız için... Rahat koşamıyoruz, biz de kalabalığız zaten hani pazar. Koşuları. Kaç kişi oluyorsunuz mesela? Pazarları yani. 40 kişi oluyoruz. Hı, çok ee, güzel. Özellikle pazar günü gelmeyi seven bir ekip var yani ilginde öyle orman evet, koşanlar. Benim Sen de en, en sevdiğim evet. koşu rotamız Ayvat bende. Evet evet. Yani yine sulu bir yer. Gerçekten. Şeyden evet. programdan önce de bahsetmiştim zaten bu koşu rotalarında hani program sayesinde benim de fark ettiğim bir şey oldu. Bir baktım gerçekten yani yeni gittiğimiz yerlerde bile hep koşu rotalarımızı su kenarından geçirmişiz. Evet. Bunu fark ettim. Demek ki yani suyun da e, spora diyeyim sadece koşuya değil ciddi bir motivasyon kattığı doğru. Kesinlikle öyle valla. Ayvat bir güzel tarafı da e, koştuğumuz rota üzerinde 3 tane çeşme var ve direkt oradan e, gelen kaynak suyu içiyorsunuz. Yani şu an mesela çok soğuk ama ben dönüş rotasında özellikle mutlaka böyle bir kana kana içiyorum e, çok su içmemek gerekiyor bu arada koşarken yani koşu esnasında böyle boğaz ıslatacak kadar içmek gerekiyor ama o suyun tadı o kadar güzel bir tadı var ki hani aslında şey de diyorsun böyle İstanbul'da hala içilebilecek bir suyun olması da güzel evet. diye düşünüyorsun çok güzel. o yüzden de seviyorum. Evet, Hatta şimdi... Diğer çeşmelerden de Akmayan suların tekrar akmasını Çok istiyoruz evet, Ne güzel bir Hı -hı. mesaj verdin Şöyle bir Şarkıyla bir ara verelim mi Tabii Yani mi? sizin de böyle koşarken evet. çok dinlediğiniz Bir şarkı edineceğiz Pek bildiği Queen'den Don't Stop Me Now Süper I'm gonna have A real good time I feel The sonic man out of you You're yeah. yeah. yeah. stopping yeah. now I'm having such a good time I'm having a ball Evet sudan gelen devam ediyor çok güzel konuklarım var komşularım aynı zamanda komşu andan tanıdığım arkadaşlarım Pınar Mumcu, Nilgün Er Yılmaz, Melis Özgen tekrar hoş geldiniz. Hoş <gülüyor> ee, şimdi bugün çok güzel şeylerden bahsediyoruz koşmaktan su gibi akmaktan bahsediyoruz. Randomental İstanbul ekibi e, stüdyomuzda. Şimdi programdan önce yani birinci bölümünde şeyden bahsettik. Nerelerde koşuyoruz, ne yapıyoruz? Birazcık da hani koşmak insanın bireysel hayatına nasıl etkileri oluyor? İşte seninle daha önceden konuşmuştuk bunlar. Hani su içme miktarı falan çok önemli diye. Bunlarla ilgili biraz konuşalım mı genel olarak? Tabii ben şanslıyım ki hep çok su içen bir insandım. Çünkü ben hiç şöyle yani, değilim mesela. annem benim böyle uyandığından itibaren su içerdi. Ve ben de ondan gördüğüm için hep çok su içtim. Ama koşmaya başlayınca bunun daha da önemli olduğunu fark ediyorsunuz. Yani hiç su içmeyen bir insansan eğer koşmaya başladıktan sonra işte bir takım bilgileri araştırırken suyun en önemli şeylerden biri olduğunu fark ediyorsun. Hatta bu bence şey değil. Yani koşu sırasında ya da işte yarıştan bir yarıştan önce ya da koşudan önce değil iyi bir, yani bir koşucunun iyi bir su tüketicisi olması gerekiyor. Hı hı. Yani sürekli bütün gün e, işte 3 litre en az e, sürekli su, su tüketmesi gerekiyor. Aa, Eğer verimli yani. bir koşu hayatı olsun istiyorsa yani özellikle yazın bir, yani çok daha fazla ihtiyacımız oluyor ama e, çok daha fazla tükettiğimiz için sürekli su içmek gerekiyor. Yani ben aksini düşünemiyorum bile hatta hiç su içmeden koşulabildiğini. Evet benim Hı -hı. koşunun hayatıma kattığı en önemli şeylerden birisi bedenim hakkındaki farkındalık oldu. Gerçekten bu hani su içmeden çıktığınız koşullar tabii hemen öncesinde su içilmesi doğru değil ama işte o gün içinde su içmiş olmak gerekiyor. Yani öyle bir dehidrasyon yaşıyorsunuz ki hani baş ağrısı yapıyor işte bitkinlik yapıyor. Hani böyle biraz deneyin yanında işte koşu sonrasında bir şeyler bir takım vücuda takviye almak gerekiyor. Hani kaybettiğimiz enerji işte karbonhidrat dengesi protein dengesi biraz beslenmenize dikkat etmeye başlıyorsunuz. Hı -hı. kendi ekosistemine evet. bakmaya başlıyor, evet, evet. anlamaya başlıyor. Kesinlikle. Değil mi? Yani benim de öyle. Ben de Pınar gibi zaten hani böyle su içme konusunda çok sıkıntısı olan biri asla böyle. olmadım, asla olmadım ama tabii ki spor yaptığımız için ve tabii ki çok su kaybı olan bir aktivite yaptığımız için buna ekstra dikkat ediyoruz ve suyu hayatımızdan asla ve asla eksik etmiyoruz şu an hmm. dinleyiciler göremiyor ama bizim şu an ilginin önünde duran Rundamental e, su looklarımız var çok güzel yani bir şekilde zaten plastik tüketimiyle ilgili duyarlılık da bu yıl iyice e, yükseldi biz hani e, tekrar doldurulabilir şişe ...olmasına da dikkat ediyoruz... ...yani Hı -hı. su tüketmenin bir nokta... ...bir üst noktasına geçtik artık... ...yani sürekli kendi suyunu kendi doldur... ...taşı... Hani çok, ...plastik çok önemli. pet şişe almak yerine... ...böyle bir şey yani olması... ...tek kullanım plasti hayatınızdan evet. çıkartıyorsunuz... Yani. Kesinlikle. Evet. ...ben uzun süredir çantamdan... ...bunu asla eksik etmiyorum... ...suyumu her zaman kendi suluğunda taşıyorum... Evet. ...buradan tüketiyorum... Çok güzel. ...bir de hani Belgrad Ormanı'nda mesela... ...üç tane çeşmeden bahsettiğin yapılar... ...oradan doldur suyunu değil mi... ...ne kadar güzel bir şey... Yani içinden koştuğun, yanından geçtiğin suyun da suyun bedenine iç. alıyorsun. İnanılmaz bir şey. Gerçekten bütünleşiyorsunuz aslında koştuğunuz yerde. Evet. Kesinlikle. Evet. Peki şimdi birazcık da şeyden bahsedelim. Ee, şimdi daha önceden, yani programdan önce şey dediniz. Mesela Belgrad Ormanı'nda biraz koşarken çok kirlilik görüyoruz. Buna şahit oluyoruz. Biraz bundan Maalesef. bahsedelim. Çok az zamanımız kaldı evet, zaten iki dakikamız yani, ama yazın çok daha büyük bir problem bu ama kışın e, şu an mesela çok rahatız böyle bayağı seviyoruz ormanı yine de çöp bırakılıyor ama yani yazın piknikçilerin artmasıyla birlikte e, her gelen e, çöpünü bırakıyor şeyi öğrendim ki yani ormanın belli bir noktasından sonra çöp konteynerleri yok ve e, Eyüp Belediyesi bakıyor Ayvadıne e, çöp konteyneri olmayan ...noktadan çöpü yerden asla toplamıyorlarmış. Orman Müdürlüğü'ne bağlıymış. Ben bu konuyu bayağı kurcalamıştım. Yani siz ileride çöp konteynerinin... ...bittiği sınırdan sonra piknik yapıp... ...bütün çöpünüzü bırakırsanız... ...o çöp orada kalmaya devam ediyor. Korkunç. Ee, Korkunç. Biz de hani bunu bir şekilde çöp toplayarak değil de... ...belki hani bilinçlendirici bir şeyler yaparak... Yani, ...belki bu yıl gerçekten... ...bu konuya bir parmak basacağız. Çünkü yaz geliyor... ...ve bizim en büyük endişemiz yazın gelmesinin güzelliğini bir kenara bırakıp hani tekrar piknikçiler ormana gelecek ne yapacağız diye düşünüyoruz. Evet evet yani sadece koşmayacaksınız yine evet bir takım hani sorunlar koştuğunuz yerdeki sorunları da hani dile getirmiş oluyorsunuz çok güzel. Yine çok az <gülüyor> zamanımız kaldı o yüzden şöyle bir sorum olacak size bu randımental koşullarına etkinliklerine katılmak isteyen dinleyicilerimiz ne yapmalı? Bir de bundan sonra bir hani yakınlarda bir etkinlik var mı onunla ilgili konuşalım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde evet, evet. hazır, hazır böyle dört olacak. kadın evet. birlikteyiz. Her, e, 8 Mart'ta evet. biz mutlaka bir aktivite yapıyoruz, böyle içinde spor Hı. olan e, kadınlara özel. E, bu Cuma günü bir boot kampımız olacak e, Sis Hotel'le birlikte çok da eğlenceli olacağını düşünüyoruz. Hmm. Katılmak için Randimental sosyal medya hesaplarında aslında yeterince bilgi var. E, kayıt olunması gerekiyor. Randimental'in e, Instagram hesabından direkt ulaşılabilir. Hı hmm. hı evet. Ama 8 Mart'taki etkinliğe de bir yani tekrar bir şey yapalım Hadi herkes gelsin gelmek isteyen arkadaşlarımız. Evet mutlaka. Yani çok hem bol e, kuvvet antrenmanı gibi daha çok koşu değil ama bol atlamalı zıplamalı ve eğlenceli. Hı hmm. hı bütün stresimizi atacağız. Harika. Evet söylemek istediğiniz bir şeyler var mı arkadaşlar sizin? Biz Akgüncüğüm çok teşekkür evet, çok ediyoruz. Bize yani. misafir ben ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Daha yani, sık bir araya gelelim. Evet, Hatta koşularımıza da bekliyoruz. Evet. Şimdi dizlerimin biraz iyileşmesi lazım. <gülüyor> Yoksa, <gülüyor> en kısa zamanda evet, inşallah. Muhakkak yani iyi ki geldiniz arkadaşlar. Çok keyifli bir program oldu. Tabii aktı gitti yani. Ee, ama sonuna geldik. Maalesef uzun değil programımız. Evet bu haftalık bu kadar diyoruz o zaman sudan gelenden. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sudan Gelen. Suya doğanın, bilimin, sanatın, edebiyatın içinden bakmak. Hazırlayan ve sunan Akgün İlhan